Herkese günaydın. Programımıza sağlık alanından iki farklı ama iki başarıya ulaşmış kampanyayla başlıyoruz. İlk kampanya Ankara'dan. Özgür Çeli'ye ait. Doktorlarımız nedenini bilmediğimiz bir şekilde görevden el çektirildi ve öğretim üyesi olarak devam ediyorlar. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi içinde yer alan ve erişkin hastanesine bağlı olan odyoloji bölümünde artık randevu verilmiyor. Bu nedenle hem mevcut çocuklar ve aileleri hem de yeni başlayacak olan insanlar üniversite ve hastane yönetimi tarafından tabiri caizse Almanya'dan oğlu gelen ev sahibi misali kapının dışına koyuldu. Sadece biz değil, yüzlerce insan ortada kaldı. Benim 6 yaşında işitme engelli bir oğlum var ve işitme cihazı kullanıyor. Doğuştan kaynaklanan bu rahatsızlığı nedeniyle 6 senedir Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nden desteğini aldığımız Profesör Doktor Gonca Seneroğlu ve Profesör Doktor Esra Yücel'in görevlendirilmesi sona erdi. Randevu alamazsınız deniyor ve biz her şeye sil baştan başlamak zorunda kalacağız bu gidişte. Bu kararı alan kişilere sormak istiyorum. İşitme engelli bir çocuğu yetiştirmek, onun yaşıtlarından geri kalmaması için çırpınmak, çabalamak, bocalamak, maddi manevi tükenmek ne demektir bilirler mi acaba? Bizi bu şekilde mağdur ederek her şeye sil baştan başlamamıza neden olan yetkililerin amaçları ve gayeleri nedir? Oğlum seneye ilkokula başlayacak. Şu an anaokulu öğrencisi ve tam ameliyat olacakken doktorumuzun görevden alındığını öğreniyoruz. Pek muhterem yetkililer. Çocuk oyuncağı gibi doktorlarımızın görevden alınmasına bir son verin. Şimdi benim çocuğum kokleer implant ameliyatı olacak ve ameliyat sonrası test, tetkik ve her ne gerekiyorsa yapılması gereken yapılamıyor bu durumda. Hastanemi arıyorum, elimizden gelen bir şey yok. Doktorunuzun görevlendirilmesi sona erdi deniliyor. E biz ne yapacağız, nasıl bir yolu izleyeceğiz diyoruz. Yön veren de yok. Biz doktorlarımızı istiyoruz, diyordu Çelik bu kampanyasında. Çelik kampanyayı başlattıktan çok kısa bir süre sonra sevindirici haber geldi. Doktorlar tekrar hasta kabulüne başladı. Böylece aileler de mağduriyet altında değiller artık. Bir diğer başarıya ulaşan kampanya ise İstanbul'dan Sezen ait. 19 Mayıs günü Bursa'nın İznik ilçesinde iş makinesi ve motor çarpışması sonucu arkadaşım Burak Can Gücük bir aydır tedavi ediliyordu. Fakat bütün çabalara rağmen çok ağır bir darbe alan bacağı maalesef kurtarılamadı. Bursa'da tedavi olduğu hastaneden İstanbul'da özel bir hastaneye getirildi. 18 yaşında ve hayat dolu bu çocuk ve umudunu yitirmesine siz izin vermeyin. Ailenin herhangi bir sosyal güvencesi olmadığından hastane ve protez masraflarını karşılayamıyor. Bunun için ilçede yardım kampanyası başlatıldı fakat tam olarak da destek alınamadı. Yarın başımıza ne geleceği belli değil. Bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız olabilir. Devletimiz, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar ve kuruluşlar yardımda bulunsun, masraflar bir miktarda olsun karşılansın diyordu. Saççı ve kısa sürede. 10 bine yakın kişinin imzalarıyla desteklediği bu kampanyadan sevindirici haber geçtiğimiz günlerde geldi. Burak için gereken miktarın toplandığını duyuran Saatçi herkese yardımları için teşekkür etti. Pokemon Go çılgını tüm dünyayı sarmışken Stradan bununla ilgili bir kampanya var. Kampanyanın sahibi ise Edirne'den Aygün Şener. Yıllar önce bulduğumuz her düz yerde Tasoları birbirine vurarak üttüğümüz cipsleri, taso aradığımız, oynamaktan bembeyaz olmuş tasolarla gözümüz gibi baktığımız zamanları unutmak kolay mı? Gündemimiz yine Pokemon. Belki güzel bir istekte bulunursak Fritoley Türkiye bizi kırmaz diye düşündüm. Bir nesli daha tasolarla büyütmeye var mısınız? Günümüzde telefona, tablete bu kadar bağımlı olmuş nesli sokaklarda taso koleksiyonu yaparken görmeye, her mahallede taso oynayan çocuklar görmeye var mısınız? Haydi gelin hem çocukluğumuzda annelerimiz tarafından sobaya çöpe atılmış hatıralarımızı canlandıralım hem de bir nesil daha tasoyla büyütelim diyor Şener bu kampanyasında. Ve geliyoruz Diyarbakır'dan Pınar Akman'ın kampanyasına. Diyor ki kendisi ülkemizde 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen üzücü darbe girişiminden sonra Başbakanlık bir dizi tedbirler almaya karar vermiştir. Bu tedbirler kapsamında 18 Temmuz 2016'da Başbakanlık genelgesiyle kamu görevlilerinin yıllık izinleri iptal edilmiş ve yurt dışı çıkışları durdurulmuştur. Aylar öncesinden seyahatini planlayan birçok kişi bu durum karşısında seyahatini iptal etmek durumunda kalmıştır. TÜRSAP yaptığı açıklamayla tur ajantaları yoluyla alınan turların iptalinde ödemenin iadesinin olması gerektiğini ifade etmiştir. Lakin bireysel olarak seyahatini planlayan kişiler özellikle yurt dışındaki otel ve havayolu firmalarından para iadesi alamamıştır. Bu mağduriyetin giderilmesi için bakanlığın gerekli adımları atmasını rica ediyoruz. Yaşanan maddi kaybın önlenmesi adına bu kampanyayla sesimizi duyurmak istiyoruz, diyor Akman. Özellikle mağdur durumda olan devlet memurlarının bu konuda gerekli şekilde tazmin edilmesini istiyor. Hindistan'a uzanıyoruz şimdi de. Ülkemize de örnek olmasını umduğumuz bir kampanya haberi var. Onu paylaşalım sizlerle. Change.org üzerinden açılan tüm kampanyalar soruna potansiyel çözüm üretebilecek karar vericileri muhatap oluyor. Ancak sistem aynı zamanda her türlü soruna Muhataba platform üzerinden kendisine veya kurumuna da profil açma imkanı da sunuyor. Bu yolla açılan kampanyalar doğrudan sorunun muhatabına ulaşıyor ve sorumlular konuyla ilgilendikleri kampanyacılara daha inandırıcı ve birinci elden bu konuları anlatabiliyorlar. Hindistan'da ise sizlerle sık sık paylaştığımız üzere kadın ve çocuk haklarına yönelik pek çok kampanya var ve bunlar sıkça gündeme oturuyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan Kadın ve Çocuk Gelişim Bakanı Maneka Gandhi, Change.org üzerinden kendisine oluşturduğu profili halkla paylaştı. Gandhi bundan sonra Change.org üzerinden açılan kendisinin sorumlu olduğu konularda tüm kampanyaları buradan takip edeceğini belirtti. Öte yandan Gandhi, henüz ilk haftasından kadın sorunlarına yönelik açılan 3 kampanyanın kampanyacılarıyla doğrudan iletişime geçti ve sorunlarla birebir İlgilendi. Ülkemizde de Change.org'un karar vericiler, bakanlıklar, valilikler, belediye başkanları, üniversiteliler, kısaca bütün kurum ve yetkililer tarafından bu şekilde karar verici hesabı açarak kampanya başlatanlarla birebir iletişim kurmalarını doğrusu çok arzu ederiz. Böyle olursa karar vericiler ve kampanya başlatıcılar arasında sorunların çözümlenmesine yönelik de Son derece verimli bir diyalog ortaya çıkar. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Yine bugün sizlere ülkemizden Hindistan'dan derlediğimiz sağlık haklarından kadın haklarına çok geniş bir yelpazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek kampanya başlatabilirsiniz. Yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.